İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Ben Murat Lostar. Ben Banu Zeytinoğlu. O, evet, şimdi bunu söyleyecektim. <gülüyor> ee, Banu'nun sesi biraz kalın bugünlerde. Ee, ama çok sigara içinden değil. Yerini çok sigara içen bir başka arkadaşımıza bugünlük bıraktı. Eraslan Bey'imle beraber. Ee, bir takım bilgisayarla, internetle ilgili problemleri varmış. Onları konuşalım. Evet, benim. o yüzden işgal ettim stüdyoyu. Hazır Banu'da gelmediği için direkt verdim İnternette ilgili olan sorunlarımı... Bir liste halinde dökümlemeye çalışırken ki bu konuda herhalde şuursuzluğum ya da özür, özürlüğümle ilgili olarak bitmek bilmeyen bir listeye ulaşmaya başladım ve kendimi Eyvah. durdurdum. Hemen o yüzden vakit kazanmak için ilk sorumdan başlıyorum. Şimdi silinmeyen Murat silinen ya da gitmeyen mailler var. E-mailler. Var. Bunlar ne oluyor? Bir, bir çöplüğe neden oluyor mu? Bir birik, birikme neden oluyor mu? Ya da biz, bize nasıl bir zararı dokunuyor? Şayet zararı dokunuyorsa bunun. Şimdi bir kere niye gitmiyor sorusunun cevabını verelim. Eğer biz sürekli işte çok beğendiğimiz bir fıkrayı işte samimi bulduğumuz yüz tane arkadaşımıza gönderiyorsak ve bu yüz arkadaşımızın elli tanesinin artık mesaj elektronik posta adresleri değiştiği için diyelim eğer ulaşmıyorsa biraz gereksiz elektronik trafiğe neden oluyor. Bu maliyetler bugün postayla karşılaştığımızda elbette çok düşük. Ama ne de olsa bugün elektronik posta internetin en büyük, en kalabalık kısmını oluşturuyor. Dolayısıyla e, bir seferlik yanlış bir şey yazdık, bir hatamızdan kaynaklanıyorsa bu çok önemli değil. Ama düzenli olarak bin kişiye birden posta yollayıp bunların üçte birinin yarısının e, ya yani çöp olacağı ya da işte gitmeyen, ulaşmayan elektronik postları olmasına be, biz bilinçli olarak neden oluyorsak bu her şey bir çok etik değil. Evet. Ama şöyle de bir durum var. Diyelim ki ben bir işletme sahibiyim ve bin tane müşterim var ve bu bin müşteriyle de elektronik posta üstünden iletişim kuruyorum. Bunu nasıl çözeceğim o zaman? Ee, bunu eğer hakikaten bin kişiye düzenli olarak elektronik posta gönderiyorsam bunun hazır programları var. Ve bu programlar şöyle çalışıyor. Biz bin, binle başladık. Daha sonra bunlardan diyelim yüz tanesine ilk gönderdiğimiz elektronik posta gitmedi. Evet. Bunlara birer küçük işaret konuyor. Tekrar gönderildi ve bu diyelim bunların o yüz tanenin seksenine yine gitmedi. 20'sindeki problem çözülmüştü gitti. O zaman o seksen taneyi bir kara listeye ya da gri listeye alıyoruz. Evet. Ve onlara düzenli olarak göndermiyoruz. Diyelim nadiren gönderip acaba düzeldi mi elektronik postanız bir süredir size ulaşamıyorduk diyoruz. Ve gereksiz e, elektronik posta trafiğine yol açmıyoruz. Evet bu gereksiz elektrik, elektronik posta trafiğinin temel zararları neler oluyor sisteme karşı? Bir kere internetin bütününde bir yoğunluğa neden oluyor. Bugün interneti açtığımızda neden bu kadar yavaş sorusuna evet, sürekli karşı evet. karşıya kalıyoruz. Bu bir miktar gereksiz kullanmakla ilişkili. Çünkü bir kere bağlandıktan sonra hele artık ADSL sayesinde 7-24 bağlıyız ve çok büyük hatlarla bağlıyız. Kimse çok fazla umursamıyor biz bu kaynağı acaba verimli kullanıyor muyuz diye. Çünkü alt ile karşılaştırdığımızda bugün hala çok küçük bir oranını kullanıyoruz. Ama başka bir açıdan baktığımızda çok düşük bir verimle de kullanıyoruz. Hı hı. O yüzden yavaş yavaş bu verimi arttırma yoluna gitmek hem toplamdaki performansımızı arttıracak hem de gelecek için biraz daha düzgün bir altyapıya sahip olmamızı. Sağlayacak. Evet. Sıkça başımıza gelen başka bir sorun var. Özellikle benim çok sıkça başıma gelen bir sorun var. Bilgisayarın işletim sistemi çöküyor. Bunun temel nedeni genel olarak bildiğim kadarıyla bütün ce cehaletimle konuşuyorum. Virüsler. Virüslerden başka yan, yan etkiler var mı? Yan nedenler var mı? İşletim sistemini çökertelim. Temelde aslında 2-3 şeyle bu işi toparlayabiliriz. Bir tanesi virüsler. Virüsler aslına bakarsan birilerinin yazdığı kötü niyetli programlar. Hı hı. İyi niyetli programlar işletim sistemi gibi interneti gezmemizi sağlayan ya da elektronik posta e, yollamamızı sağlayan programlar gibi kötü niyetli kişilerin yazmış olduğu programlar virüsler. Ama her ortamda olduğu gibi internet ortamında da suçlular ya da kötü niyetliler var. Onlara karşı kendimizi antivirüs yazılımıyla koruyacağız. Ama bir de şunu unutmayalım. Hatasız program olmaz. Nasıl hatasız bir e, boyalı bir duvar, hatasız bir araba olmayacağı gibi hatasız yazılmış iyi niyetli program da olmaz. İşletim sistemi de sonuçta program, bunu da bir takım insanlar yazıyor ve onların da hataları var. Ama bir yani de, bu hata da çöküşe neden olabiliyor. Bu hata da çöküşe neden olabiliyor ama e, çoğu zaman e, aslında bir fiil e, senin benim bilgisayarım çökmeden önce bu hatalar başkaları tarafından deninip bulunuyor. Ve bunlara karşı bir takım yamalar yayınlanıyor. Hı hı. Bizim görevimiz e, özellikle e, sık kullanılan işletim sistemlerine bakarsak ayda bir yayınlanan bu yamaları takip etmek ve bunları bilgisayarlarımıza güncellemek. Bu arada hemen şey yapalım adını koyalım. E, büyük yazılım şirketlerinden çoğumuzun da kullandığını tahmin ediyorum Microsoft. Hı hı. E, her ay ikinci e, salı günü çıkartır yamalarını eğer çok acil bir şey yoksa. Dolayısıyla ayda bir kere ikinci salı ikinci çarşamba acaba ne güncellemeler var tuşuna basarak. ...bilgisayarımızı güncelleyebiliriz. Bunu nasıl yaparız... ...diye sorarsan evet. eğer... E, ...İnternet Explorer yani internette... ...dolaştığımız e, uygulama programının... ...içerisinde... E, ...araçlar menüsünün içinde... ...Windows'u güncelleştir... ...diye bir adım var. Ya da İngilizce kullananlar için... ...Tools'un altında... ...Tools menüsünün altında... ...Windows Update diye bir Hı -hı. menü var. Dediğim gibi ayda bir kere aklımıza geldikçe oraya girip... ...bir güncelleme var mı diye sorabiliriz. Evet... Peki bir başka sorun da diyelim ki işletim sistemimiz çöktü ama çök, çökmeden önce bilgilerimizi çünkü en büyük zararı o anlamda görüyoruz. Bilgilerimizi kaybederek görüyoruz. Bilgilerimizi kesin olarak nasıl saklayabiliriz? Şimdi buna iki birden fazla cevap vermem gerekiyor. E, bunu sen sorduğun için bireysel evet. bir kullanıcı sorduğu evet. için e, benim vereceğim en e, günümüzün ekonomik ve düzgün cevabı e, bir CD yazıcı edinip e, zaman zaman... Kendi ihtiyaç duyduğun sıklıkta bir CD'ye bunları basmak. Çünkü CD yazıcıyı bir kere aldıktan sonra her bir CD artık birkaç yüz bin eski TL ya da nokta nokta yeni TL civarında bir para. Dolayısıyla buna kopyalamak işimizi çözecek. Anladım. Peki son bir sorum süremizin sonuna geldik. Laptop kullanımı çok fazla yoğunlaşmaya başladı masaüstü bilgisayarlerdense Daha daha pratik olduğunu biliyoruz. Peki sizin de programımızın konusu olan güvenlik açısından baktığımızda bir güvenlik farkı var mı laptopun masaüstü bilgisayar kullanımına göre? Ee, bir teknik anlamda elektronik anlamda bir güvenlik farkı yok. En önemli güvenlik problemi çalınıyorlar. <gülüyor> Çünkü çok kolay hareket edebiliyorlar. Arabaların bagajında bırakılmaya çok müsaitler. Oysa artık... Hırsızlar da bunu biliyorlar Arabaların bagajda da kontrol ediliyor Bununla ilgili vereceğim çok küçük bir ipucu Ama çoğu insanın hayatını kurtardığını biliyorum Laptopları Laptop çantasında taşımayalım Sırt çantasına benzeyen Başka şeye benzeyen çantalarda taşımak Gerçekten hayatı çok kolaylaştırıyor Çünkü hırsızlar benim çok yakın bir arkadaşımın başına geldi Arabalarında üç arkadaş Laptoplarına bırakmışlar Bir hırsız bagajı açmış bunu görüp iki tane laptop çantasını alıp Sırt çantasındaki laptop bırakıp gitmiş. Neyse o da geçmiş olsun diyoruz. Herkese geçmiş olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Benim sorularım bitmedi ama sürenin sonuna geldik. Yine Banu'nun gelmediği bir gün korsan bir şekilde ben içeri dalıp sorularıma devam edeceğim. Memnuniyetle. Teşekkürler.